Eczacı bambumundan bir parça kesmeye başlamıştı ki bayan Hume kucağında Irma ile çıka geldi. Napolyon yanı sıra yürüyor, Atali de arkasından geliyordu. Gidip pencerenin önündeki kadife peykeye oturdu. Oğlan bir iskemleye çöktü. Ablası da babacığının yanında içi hünnap dolu kavanozun çevresinde dolaşıyordu. Eczacı Hunilere bir şeyler dolduruyor, şişeleri kapatıyor, etiketler yapıştırıyor, paketler yapıyordu. Kimi kez yalnız dirhemlerin terazinin içinde şıkırdadığı, eczacının da kalfasına alçak sesle öğütler verdiği duyuluyordu. Bayan Ume aniden ''Sizin küçük nasıl?'' diye sordu. O sırada karalama defterine bir takım sayılar yazan kocası, Söz diye bağırdı. Bayan Hume alçak sesle yine sordu. ''Neden onu da getirmediniz?'' Emma parmağıyla esacıyı göstererek ''Şşşş!'' yaptı. Hesabı büyük bir dikkatle gözden geçiren Bine galiba bir şey duymamıştı. Sonunda çıkıp gitti. Bunun üzerine Emma ferahladı, rahat bir soluk aldı. Bayan Hume, Ne kadar da kuvvetli soluk aldınız dedi. Genç kadın, e, burası biraz sıcak doğumdan diye yanıtladı. Bunun üzerine iki sevgili buluşmalarını bir düzene sokmayı tasarladılar. Emma hizmetçisini bir armağan falan vererek ayartmak istiyordu ama Yonville'de kimsenin farkına varamayacağı bir ev bulmak daha iyi olacaktı. Bütün kış boyunca haftada 3-4 kez gecenin zifiri karanlığında Rudolf partiye geliyordu. Emma bahçe kapısının anahtarını bilerek çıkarmıştı. Şarl anahtarı kayboldu sanıyordu. Geldiğine haber vermek için Rudolf panjurlara bir avuç kum atıyor, Emma süçleyerek kalkıyordu. Bazı seferler beklemesi gerekiyordu. Şarlın ocak başına oturup gevezelik etmek gibi bir huyu vardı çünkü. E, bir kez lafa başladı mı susmak bilmiyordu. Sabırsızlıktan Emma'nın içi içini yiyordu. Elinde olsa gözleriyle pencereden aşağı atardı kocasını. Sonunda gece yine makyaj yapmaya başlıyordu. Sonra eline bir kitap alıyor. Okuduğu şey sanki kendisini çok eğlendiriyormuş gibi... Gayet sakin okumaya devam ediyordu. Şarliyata yatıyor. Hadi gel sen de yat. Vakit geldi artık diye onu çağırıyordu. Genç kadın geliyorum diyordu. Mumların ışığı Şarl'ın gözlerini kamaştırdığı için duvardan yana dönüyor, uykuya dalıyordu. Bunun üzerine Emma da soluğunu tutup gülümseyerek yüreği de kütküt küt atarak soyunmuş bir halde dışarıya fırlıyordu Rudolf'ün sırtında geniş bir palto vardı bununla genç kadının her yanını sarıyor sonra kolunu onun beline dolayarak tek söz söylemeksizin alıp bahçenin bitimine doğru götürüyordu gidip çardağın altına çürük sırıklardan yapılmış o aynı sıranın üzerine oturuyorlardı Eskiden de yaz akşamları Leon yine bu sıranın üzerinde Emma'nın yüzüne sevgi dolu bakışlarla bakardı. Ama şimdi genç kadının onu hiç mi hiç düşündüğü yoktu. Yaprakları dökülmüş Yasemin'in dalları arasından yıldızlar ışıldıyordu. Arkalarında akan derenin şırıltısını duyuyorlardı. E zaman zaman da kıyıda Kuru kamışların çatırdadığı duyuluyordu. Şurada burada karanlığın içinde gölgelik kümeler şişiyor. Ara sıra hep birden ürpererek ikisini de işlerine ali verecekmiş gibi kocaman kara dalgalar halinde dikilip eğiliyorlardı. Gecenin ayazı yüzünden birbirlerine daha sıkı sarılıyorlardı. Dudaklarındaki iç çekişler daha kuvvetliymiş gibi geliyordu onlara. Hayal meyal seçebildikleri gözleri daha büyükmüş gibi görünüyordu. Sessizliğin ortasında çok alçak sesle söyledikleri sözler de ruhları üzerine bir billur çınlayışıyla düşüyor, sonra çoğalan titreşimler halinde yankılanıyordu. Yağmur yağdığı geceler gidip Sundurma ile ahırın arasında bulunan muayene odasına sığınıyorlardı. Emma mutfaktaki şamdanlardan birini kitapların arkasına saklamıştı. Hemencecik onu yakıyordu. Rudolf kendi evindeymiş gibi yerleşiyordu oraya. Kitaplıktaki yazı masasını bütün odayı seyrettikçe gülesi geliyordu. Şarl hakkında bir sürü şaka yapmaktan da kendini alamıyor... ...bu da Emma'yı zor durumda bırakıyordu. Rudolf'u daha ciddi, üstelik kimi zaman daha heyecanlı görmek istiyordu. Bahçe yolunda yaklaşan bir ayak sesi duyduğu zaman da... ...onun böyle görünmesini istemişti. E, ''Birisi geliyor'' dedi. Rudolf ışığı söndürdü. ''Emma tabancaların yanında mı?'' diye sordu... Neden sordun? E neden olacak? Kendini korumak için. Rudolf, kocandan mı koruyacakmışım kendimi? Bırak canım şu zavallıyı dedi. Sonra sözlerini bir fiskede ezi veririm ben onu anlamına gelen bir hareketle bitirdi. Genç kadın onun bu hareketinde bence bir kabalık sezdi. Bu yüzden alındı. Ama yine de onun yiğitliğine hayran oldu. Rudolf bu tabanca hikayesi üzerine uzun uzun düşündü. Emma ciddi konuştuysa çok gülünç, iğrenç bir şey üstelik bu diyordu. Çünkü kendisinin o zavallı şardan nefret etmesi için hiçbir nedeni yoktu. Kıskançlıktan yanıp tutuşmuyordu Sonra bu konuda Emma ona büyük bir de yemin etmişti ki bu da hiç hoşuna gitmiyordu. Zaten genç kadın pek duygulu olmaya başlamıştı. Resimler alıp vermişler, saçlarından tutamlar kesmişlerdi. Şimdi de Emma bir yüzük, sahici bir evlenme yüzüğü istiyordu ondan. Sonsuz bağlılıklarının bir simgesi olacaktı bu. Çoğu zaman Rudolf'a, Akşam üstü çalınan çanlardan ya da doğanın seslerinden söz ediyordu. Sonra da ona kendi annesinden Rudolf'un annesinden söz ediyordu. Rudolf'un annesi öleli 20 yıl olmuştu. Bununla birlikte Emma kimsesiz bir çocuğu avutur gibi yapmacık sözlerle onu teselli ediyor, Üstelik bazen aya bakarak, Eminim ki annelerimiz cennette bizim sevgimizi beğeniyorlardır diyordu. Ama öylesine de güzeldi ki, Rudolf onun kadar saf kadını çok az elde etmişti. Çapkınlık yana olmayan bu sevgi onun için yeni bir şeydi. Kolay alışkanlıklarının çerçevesinden çıkarak aynı zamanda hem gururunu hem şehvetini besliyordu. Kendi halinde sağduyulu bir adam sıfatıyla Emma'nın coşkunluğunu küçümsüyordu ama bu coşkunluk salt kendisine gösterildiğinden yüreğinin derinliklerinde onu yine de hoş, sevimli buluyordu. Bunun üzerine sevildiğine inandı. Utanmayı sıkılmayı bir yana bıraktığı hali tavrı yavaş yavaş değişmeye başladı. Artık eskisi gibi genç kadını ağlatan o çok tatlı sözleri söylemez olmuştu. Emma'yı çıldırtan coşkun okşayışları da unutmuştu artık. Öyle ki Emma'nın içine gömüldüğü büyük sevgisi sanki tam alttan alta azalıyormuş gibi göründü. Tıpkı bir ırmağın yatağının içinde toprağın emip azalttığı sular gibi. Emma birden Dipteki çamuru görür gibi oldu. Buna inanmak istemedi. Sevgisini iki katına çıkardı. Rudolf ise kayıtsızlığını gittikçe daha azsaklar oldu. Emma ona teslim olduğuna pişman mıydı? Yoksa tersine onu daha çok mu sevmek istiyordu? Bunu kendisi de bilemiyordu. Zayıf olduğunu bilmenin verdiği aşağılık duygusu bir hınç haline geliyordu ama bunu da Şehvet duyguları hafifletiyordu Bir bağlılık değildi de Sürekli bir büyüleniş gibi bir şeydi artık Rudolf buyruğu altına almıştı onu Emma bu yüzden korkuyordu Fakat Rudolf kocasını aldatmış bu kadını Kendi bildiği gibi parmağında çevirmeyi başardığından işin dış görünüşü yine de her zamankinden daha sakindi Altı ay geçip bahar geldiği zaman ikisi de birbirlerine karşı sakin bir aile yaşantısı süren evli iki insan gibi davranıyordular. Rua baba da iyileşen bacağının olarak hindisine hep baharda gönderirdi. Bu armağan daima bir mektupla geliyordu. Emma mektubu sepete bağlayan sicimi kesti, aşağıdaki satırları okudu. Sevgili yavrularım, bu mektubumun sizleri sağlıklı bulacağını umarım. Bu kez gönderdiğim hindi de bundan öncekileri aratmaz inşallah. Çünkü biraz daha gevrek, daha semiz gibi geliyor bana. Gelecek sefer değişiklik olsun diye bir horoz yollayacağım size. Ama siz ille baba hindi isterseniz o başka. Sepeti de bundan önceki iki sepetle birlikte bana geri yollayın lütfen. Bizim arabalığın başına bir felaket geldi. Rüzgarın sert estiği bir akşam çatısı ağaçlardan yana uçtu. Üründe pek iyi olmadı. Sizleri ne zaman görmeye geleceğimi bilemiyorum. Yalnız kalalı beri evden ayrılmam. Şimdi o denli güçleşti ki emmacığım. Adamcağız... Biraz hayale dalmak için kalemi elinden bırakmış gibi Mektubun burasında satırlar arasında bir boşluk vardı Beni sorarsanız hamdolsun iyiyim Ama geçen gün İhto ayırına gitmiştim Nezle olmuşum Panayır'a bir çoban bulmaya gitmiştim Bizim çobanı gerektiğinden fazla kibar ağızlı olduğundan kovmuştum Bu haydutlar yüzünden insan o kadar acıncak hale düşüyor ki Üstelik bizimkisi ahlaksızdı da. Bu kış bir işportacı sizin o taraflara gitmiş bir de dişini çektirmiş. Ondan öğrendiğime göre Bovary her zamanki gibi çok çalışıyormuş. Buna da şaşmam doğrusu. Adam bana dişini de gösterdi. Birlikte kahve içtik onunla. Kızımı gördün mü diye sordum. Ona hayır ama ağırda iki tane at gördüm dedi. ''Bundan da işlerinizin iyi gittiğini anlıyorum. Böylesi çok iyi sevgili yavrularım. Tanrı hepinizi mesut, bahtiyar etsin.'' ''Çok sevgili torunum Bert Bovarı'yı hala göremediğime çok üzgünüm. Onun için bahçeye senin odanın önüne bir erik ağacı diktim. Kimsenin buna el sürmesini istemiyorum. Ama ileride ona komposta yapmak için dokunulacak.'' kompostoları da o buraya gelince yesin diye dolapta saklayacağım. Tanrı'ya emanet olun sevgili yavrularım. Çok çok gözlerinizden öperim. Kucak dolusu selamlar. Sizi çok seven babanız Teodor Rua.